Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın Hz. Rasul'ün örnekliği çerçevesinde üst başlık olan haftalık sunumlarımızın Medine'de gelen hükümler bölümünün dokuzuncusunu işleyeceğiz bugün. Bugünkü alt başlığımız bireysel hükümler. Artık hükümlere geçtik. Bireysel hükümlerden bahsetmeye başlayacağız. Bu bireysel hükümlerden birincisi kişisel gelişim. Allah ayetlerini ümmi bir topluma onları bilgilendirmek, gerçekleri açıklamak için göndermiştir. Ayetlerinde bu şekilde ifade etmektedir. Ümmi kelimesi okuma yazma bilmeyen cahil bir topluluk olarak ifade edildiği gibi olumlu anlamda da kullanılır. Kelimenin kökünde ümmi kelime anlamı itibariyle üm Arapça'da anne. Ümmi ise anneden doğduğu gibi tahsil ve eğitim almamış anlamında kullanılır. Yani anadan doğduğu gibi ak, pak, tertemiz anlamındadır. Ancak Cuma suresinin 12. ayetinde Allah şöyle bir ifade kullanır: Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, Onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir rasul odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler diyerek ümmi kelimesinin anlamını farklı bir noktaya çekiyor. Ayeti dikkatli okursak ümmi yani cahil bir toplumu ayetlerle onları temizleyecek, kitabı ve hikmeti öğretecek bir rasul gönderilmiştir. Ayetin içinde. Ümmi kelimesi her iki anlamda da kullanılıyor. Cahil, sapıklık içinde bir topluluk, asıl anlamında ise temizlenecek, aslına gönderilecek, asıl, ümmi olan yaratılışına gönderilecek bir topluluk. Arındırılacak, temizlenecek. Bir bakıma, Resullerin seçilmesi, ayetlerin gönderilmesinin amacı, aslında sapan, saptırılan toplumları, aslına, doğumundaki gibi temizliğe döndürmek içindir. Yani insanın kişisel gelişiminde Allah ayetleri insanın kişisel gelişimine tabi tuttuğu zaman onu doğumundan itibaren yaşam içerisinde yaratılışa aykırı olarak kültüründe, yaşamında, bilgisinde bilincinde gelişmiş olan her şeyden temizlenip aslına rücu ettirmek. Tertemiz yaratılışa Rüce ettirmek anlamında ayetler gönderilecek ve Rasul tebliğleriyle ve çalışmalarıyla bu işi üstlenecek. Ayetlerin indirilişi, ikra kelimesiyle başlar. İkra, oku veya anla, algıla, idrak et, bilgilen, bilinçlen anlamında kullanılabilir. İnsanı, yaratılışı, hayatı algılamak, anlamak, bilgilenmek, bilinçlenmek ayetlerin olgusudur. İnsan, bu tür konulara kendi aklınca yorumlar getirirken Allah insana okuma metodu öğretir. Allah'ın insana öğrettiği okuma metodu okumayı, algılamayı, idraki, bilgilenmeyi, bilinçlenmeyi Allah'a göre yapmaktır. Allah bize bir okuma metodu öğrettiyse bunun kısaca özeti budur. Biz Allah'a göre okuyoruz dediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? kendimizi, hayatı, yaratılışı, bütün olayları, karşılaştığımız bütün olayları, bütün sorunları Allah'a göre okuyoruz. Algılıyoruz, idrak ediyoruz, bilgileniyoruz, bilinçleniyoruz demektir. Aynı zamanda Allah insana yazıyı, yazmayı öğretmektedir. Yazmayı bildiğimiz anlamda algılarsak yanılırız. Ayette geçen yazının, Yazmanın öğretilmesi, insana aslına uygun, yani yaratılışına uygun kendisini ifade etmesini öğretmektir. Kişi kendisini her türlü yazabilir, yani ifade edebilir. Aslında bu anlamıyla toplumumuzda da yazma ifadesi kullanılmaktadır. Mesela biri diğerine bir şeyler anlatırken karşısındakinin hoşuna gitmemişse ne der? Yani birisi oturdu, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, bir şeyler anlatıyor, karşıdaki de sıkıldı. Ne diyor? Amma da yazıyorsun ha diyor. Oradaki yazma anlamında, nedir oradaki kullandığı kelimenin anlamı, yazma anlamı? Yani kişi bir hikaye okuyor ona, bir şeyler anlatıyor. Yazıyor ya. İşte Allah, insana yazmayı öğrettiği zaman ve okumayı öğrettiği zaman, Rabbine göre oku ve Rabbine göre kendini anlat kendini yaz, kendini ortaya koy, yapay olma, doğal bir şekilde, yaratılışa uygun bir şekilde hareket. Allah bu nimeti ayetleriyle bize gönderiyor, öğretiyor ve insanın kişisel gelişiminde ilk adımı attırıyor. İlk adım. Bir insan her şeye göre yazabilir, her şeye göre okuyabilir. Aklına göre, mahkemesine göre, kültürüne göre, geleneklerine göre her şeye göre. Ama Allah diyor ki. Gerçekten doğruyu bulmak istiyorsan, gerçeği bulmak istiyorsan Rabbine göre okuyacaksın ve Rabbine göre yazacaksın. İşte birisi bir şeyler anlatırken canı sıkılan kişi anmada yazıyorsun ha dediği zaman buradaki kişi olumsuz bir şekilde karşısındakine bir şeyler anlatmaktır ki karşısındaki buna bu sözü söylüyor. Halbuki ayette geçen anlam olumlu manada. Allah'ın öğrettiği şekilde yazmaktır. Kısaca, insanın kendisini yaratılışına uygun, Allah'ın istediği şekilde tanımlamasıdır. Resul Muhammed'in yaşadığı toplum, atalarının yolu olan putperestliğe göre okuyor ve putperestliğe göre yazıyordu. Okumalarında ve yazmalarında, Latın, Uzzan'ın, Hübel'in ve daha birçok putun okuma-yazma tarzları hakimdi. Tarihi rivayetlere göre, Arabistan toplumunda 360 civarında put vardı. Her putun bir tarihi, tarihin derinliğinde bir ruh, bir kişisel yapılanma, bir kültür zenginliği vardı. Araplar, ataları olan bu zatları anmak için putlarını yapıp Kabe'ye yerleştirmişler. Her kabile, kendi putunun, yani kendi geçmişindeki liderlerinin, saygı, sevgi duyduğu liderlerinin, Okuma tarzıyla, yazma tarzıyla yaratılışı, insanı, hayatı okumakta ve yazmaktaydılar. Putperestlerin 360 putu toplumsal, tarihsel lider olsa da insanı, yaratılışı, hayatı okuma tarzı genel olarak aynıydı. 360 tane olsa da. Neden aynıydı? Çünkü temeldeki bakış tarzı aynıydı. O bakış tarzı, aradaki nüans farkları onları birbirinden ayırmıyor bakış tarzlarında birleştiriyorlar. Kabe'nin etrafında birleşiyorlar. Kabileler kendi putlarıyla Allah'a yakın olduklarına inanıyorlar. Onları birleştiren husus buydu. O 360 put insana hayatı, yaratılışı ve olayları anlatırken, okuttururken ve yazdırırken genel yapılanma Allah var. Allah'la insan arasında ilişki var. Bu ilişkiyi bu 360 putun yazdığı şekliyle okuyorlar ve kendilerini ifade ediyorlar o 360 put onların şefaatçisiydi onları Allah'a yaklaştırandı ve onların Allah'la olan ilişkisini kurandı burada anlaşıyorlar ama 360 putun kendine göre farklı özellikleri var günümüzde de insanların okumaları yazmaları var ülkemizin resmi ideolojisi insanı hayatı kemalizme göre okuyor ve yazdırıyor bir Kemalist'in hayatı Kemalizm'e göre okuması ve kişiliğini, karakterini, kimliğini Kemalizm'e göre tarif etmesi, ben Kemalist'im diye ortaya çıkması, onun kendisini yazmasıdır. Okuması da Kemalizm'dir. Batı dünyası, liberal, layık, kapitalist ideolojiye göre okuyor ve yazıyor. Mevcut yapılanmalara temelden karşı olan bazı gruplar, ateiz, sol felsefe okuyor ve yazıyor. Değişik dinlere inananlar, Müslümanlar Allah'a göre değil mesela bugün değişik dinlere inananlar Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve diğerleri mevcut liderlerine göre, hahamlarına, rahiplerine, alimlerine, bir liderlerine göre okuyup yazıyorlar. Müslümanlar bugün baktığımız zaman Allah'a göre okuyup yazmıyor. Niye göre okuyup yazıyor? Mezheplere göre, tarikatlara göre, cemaatlere göre, partilere göre ki son günlerde en çok bu açıdan okumaya başladılar. Hayatı, olayları ve değerlendirmeleri ve insanın ne yapması gerektiğiyle alakalı, bugün ve gelecekte ne yapması gerektiği bütün konularda artık bugün en yoğun bir şekilde partilere göre okuyorlar ve yazıyorlar. Allah'a göre yazıyorlar mı, okuyorlar mı? Hayır. Temelde bir mezhep kültürü var, temelde bir tarikat kültürü var, temelde bir cemaat kültürü var ama bugün yoğunluk parti ...bununla okuyor, bununla yazıyorlar. Böylece okuma ve yazma eyleminde insanı, yaratılışı, hayatı okumak, okunduğu şekliyle yazmak, yani ifade etmek. Bir kişi, ben olayları şu şekilde okuyorum dediği zaman, olaylara bakış tarzından söz ediyor. İşte televizyon programlarında seyrediyorsunuz. Tartışmaları yöneten kişi, birini dinledikten sonra diğerine dönüyor... Peki beyefendi siz bu olayları nasıl okuyorsunuz diyor. O da kendisini yazmaya başlıyor. Okuduğu şekilde anlatıyor. Bakış tarzını anlatırken insan kendini ifade ediyor. Yani kendisini yazıyor. Allah insana okumayı yazmayı öğretti. Yani olayları değerlendirmeyi, anlamayı, değerlendirmelerini, anlamalarını ifade etmeyi, dışına anlatmayı öğretti. Bugün burada yaptığımız bu. Ne yapıyoruz? Hem okuyoruz hem yazıyoruz. Bunun yaratılış gerçeğinde ifadesi, Allah insana anlama, değerlendirme ve anlatma, açıklama yetileri verdi. Eğer Allah insana bu yetileri vermeseydi, yani anlamasaydık, anlama kabiliyetimiz olmasaydı, değerlendirme kabiliyetimiz olmasaydı, Anladıklarımızı ve değerlendiklerimizi anlatabilmek kabiliyetimiz olmasaydı, dilimiz, konuşmamız, uslubumuz olmasaydı, insanlar anlamaz, değerlendiremez ve kendilerini ifade edemezlerdi. Yani okumayı ve yazmayı bilmiyor olurlardı. Allah'ın insanlar içinden, Resul seçerek ayetlerini göndermesindeki amaç, yaratılışı, insanı, doğayı, hayatı kendine göre okutmaktır. Rabbin adıyla okutmaktır. Herkes başka bir adla okuyabilir. Başka bir isimle de okuyabilir. Ama sen Rabbin adıyla olmalı. İşte bugün değişik Müslüman gruplar var. İslam adına mücadele eden gruplar var. Örgütler var, cemaatler var, kuruluşlar var. Kimisi El-Kaide adını okuyor. Kimisi IŞİD adını okuyor. Kimisi Şia adını okuyor. Kimisi Özgür Suriye adını okuyor. Kimisi Türkiye'deki bir tarikat adını okuyor. Kimi Fetullah Gülen Hoca adına okuyor. Kimi işte ne bileyim Seyyid Kutup adına okuyor. Kimi Said Havva ile okuyor örnekle. Allah insana diyor ki sen Rabbinin adı yok. Boşver. Aklının, muhakemenin, iradenin kendine göre okuması olabilir. Herkesin aklı var, herkesin muhakemesi var, iradesi var. Herkes kendi aklına, muhakemesine, iradesine göre okuyabilir. Sana verilen bu özellikler nedeniyle, kendine göre okuma tarzı da geliştirebilirsin. Başkalarının adıyla da okuyabilirsin. Onlardan öğrendiğin okuma metotlarıyla da öğrenebilirsin. Ama ey insan, sen eksiklisin, kusurlusun, yanlışlısın. Öyle yaratıldın. Eksiğin olabilir, yanlışın olabilir, kusurun olabilir. Senin başkaları adına okurken de onların da insan olduğu için yanlışları, eksikleri, kusurları olabilir. O nedenle okumalar eksi kusur, yanlış olabilir. Gerçekler yerine yorumlarını yani zanlarını öne çıkarabilirsin. Başkaları da kendi zanlarını ortaya koymuş olabilir. Halbuki zanların yani yorumların her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Üstelik zan haktan da değildir. Allah ayetiyle bunu tescil ediyor. Zan haktan değildir. Onun için eksikliği, kusurlu, yanlışlı olmayan, zanla yani yorumla hareket etmeyen Rabbin adıyla o. Hiçbir zaman eksikli, kusurlu, yanlışlı olan, zanlı hareket eden ne kendin adına ne de başka varlıklar adına oku. Sadece zanlı hareket etmeyen, hiçbir şekilde eksiği olmayan, hiçbir şekilde kusuru olmayan, hiçbir şekilde yanlışlığı olmayan ve yorumla hareket etmeyen, tamamıyla gerçekle hareket eden Rabbin adıyla oku. Rabbinin yönlendirdiği tarzda oku. O zaman gerçeği bulursun. O zaman yaratılış, insan, hayat konusunda gerçekler üzerine olursun hayatını zanlar üzerine kurar, pişmanlıklarla doldurur. Ayetlerin başlangıcında başlayan bu öz, Medine'ye gelince, yönetici bir toplum oluşturmanın yolunda yeni bir boyut kazandı. Temelde Müslümanlar, Yahudiler, putperest Araplar üzerine kurulan Medine devletinin, bireyi olarak, kişisi olarak devletin toplumunu oluşturmak diğer toplumlardan farklı olmalıydı. Yani siz Müslümanlar olarak bir devlet kuruyorsunuz Medine'de. Medine'de kurulan devlet, bir İran Fars devleti gibi, bir Roma Bizans İmparatorluğu devleti gibi, bir Mısır gibi, bir Habeistan gibi olmamalıydı, bir Yemen gibi olmamalıydı. O farklı olmalıydı. Oradaki Müslüman, oradaki o devletin bireyleri farklı olmalıydı. İster Müslüman ister değil. Fark etmez. ister Yahudi, ister Putpeles ister başkası. Orada o kişinin, kişilerin tutum ve davranışları farklı olmalı. İşte onun için orada çok önemli bir noktayı bilmeme getiriyor. O toplumdaki bireyi geliştirmek, yetiştirmek. Diğer toplumlar, Allah'ın okuma tarzına göre yaratılışı, insanı, hayatı okumuyorlar. Ne Farslar, ne Romalılar, ne Yemenliler, ne Mısırlılar, ne efendim Habeşler. Diğer toplumlar, devletlere, devlet yöneticilerine tebaaydı. Yani devletlerin Yöneticilerinin kulu ve kölesiydiler. Halbuki Allah insanların sadece kendisine kul olabileceğini, insanın insana kul yani tebaa olmayacağını vurguluyor. İnsan insana tebaa olamaz. Allah kula kulluğu reddediyor. Tebaa, bir devletin yönetip yönlendirdiği, denetlediği, gerekirse cezalandırdığı, hayatına karar verdiği insanlar topluluğu. Nedir taba dediğimiz zaman bu tarif gelir aklımıza. Nedir taba? Bir devlet var. O yönetiyor ve yönlendiriyor. Denetliyor, gerekirse cezalandırıyor ve onların hayatına karar veriyor. Ne diyordu Firavun? Öldürme hakkı, yaşatma hakkı elimdedir diyor. İstediğimi öldürürüm, istediğimi yaşatırım. Niye tabaamdır diyordu. Benim kulumdur, benim kölemdir. Ben ona istediğimi yaparım. Halbuki Allah taba istemiyor. Hele insanlara Tebaa hiç istemiyor Yeryüzünde yaşayan insanın görevini ayetlerle belirliyor Bu görevde tebaa olmak yok Müslümanlar elbette bir toplum oluşturacak Hatta uzantısında bir devlet kuracak Ama Müslümanlar asla tebaa olmayacak Müslüman yönetilip yönlendirilen Denetlenen gerekirse cezalandırılan Hayatı hakkında insanların karar verdiği insanlar olmayacak Diğer insanlardan Müslümanın farkı bu Asla hiçbir insan Müslümanları yönetemez, yönlendiremez, denetleyemez, cezalandırılamaz. Bu yetkileri elinden alınmıştır. Aksine Müslüman, yöneticileri, devleti, Allah'ın ilkelerine göre, yasalarına göre denetleyen, yönlendiren, yöneten, gerekirse işten el çektirecek olan. Müslümanların kurduğu devlette sadece Müslümanlar teba değil, onlar sadece teba olmayacak değil, aynı zamanda farklı dinden, idolojiden olanlar da teba olmayacaklar. Yani Medine'de devlet kuruldu, ee Müslümanlar tebaa olmasın, olmayabilir. Onlar kula kul değildir. Hayır. İşin özünde, Resul Muhammed'in yönettiği devlette, orada yaşayan Yahudiler de tebaa değildir, putperest Araplar da tebaa değildir, daha sonra katılacak Hristiyanlar da tebaa değildir. Müslümanlar ayetlere göre bilgili, bilinçli hareket ederken, Müslüman olmayanlar, Müslümanların kurduğu devlette yaşamayı kabul ettikleri ilkeler, kurallar üzerine yaşayacak. Yani siz içinizde farklı dinden bazılarını yaşatıyorsunuz. Tamam bizi de yaşamayı kabul ettiler. Biz onlara her haltı affedersiniz işleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Öyle bir şey yok. Allah zulmü yasakladı. Onlar sizi nasıl kabul etti? Hangi ilkelerle kabul ettiyse siz onlara içinizde yaşamaya hangi ilkelerle çağırdıysanız hangi kurallarla çağırdıysanız o kurallar çerçevesinde onlar yaşayacak. teba olmayacak. Müslüman devlet ilkelere, kurallara uymazsa yönetme hakkını kaybedecek. Müslüman devletin yöneticileri ilkelere ve kurallara uymuyorsa indirilecek. Müslüman olmayan toplumlar, kendi birlikteliklerini oluşturarak haklarına sahip çıkma özgürlüğüne sahip olacaklar ve oldular. Kendi cemaatler olduğu, kendi topluluklar olduğu, kendi yöneticiler olduğu, o yöneticilerle gelip Müslümanların devlet yöneticisiyle karşı karşıya oturup haklarını ortaya koydular, haklarını düşündüler. Ne zaman? ilkelere göre hareket edildiği zaman. Hep böyle mi oldu? Yok. Hep öyle olmadı. Müslümanların tarihinde Ebu Bekir'in yönetiminde Allah'a uymaz, yani yönetirken Allah'a uymaz, Resul Muhammed'in yolunu terk edersen ne yaparsınız? Sorgusuna, Müslümanların seni kılıçlarımızla düzeltiriz sözü üzerine Rabbine şükretti yazmak. Müslümanların tarihi. Doğrudur, yanlıştır. Ama yazıyor. Ayrıca Nisa suresinin 58. ayeti ve devamındaki ayetlerin özünde, Müslümanlar arasından seçilen yöneticilerin Allah'a uymak, Resul'ü takip etmek şartıyla Müslümanlara yöneticilik yapabileceklerinin özü anlatmak. Müslümanların tarihinde ilk önemli değişimlerin başında, bakın Müslümanların tarihinde İlk önemli değişimlerin başında Müslümanların hem kendilerini hem de Müslüman olmayan toplulukları kurdukları devlete tebaa etmeleridir. Yani kula kul olmayacaklar kurdukları devlete kul olmuşlardır. Özdeki bu değişiklik Müslümanların Kur'an'ı rafa kaldırmasına, fırkalara ayrılmasına, kılıçların gölgesinde yaşayan alimlere sahip olmaları neden olmuştur. Adaleti sağlayacak, hakkın gerçekleşmesinde önemli görevler üstlenecek Müslüman toplum, bilgili, bilinçli, Allah'a göre yaratılışı, insanı, hayatı okuyan insanlar olmak zorundadır. Madem ki Müslümanın görevi adaleti sağlamaktır, zulme ortadan kaldırmaktır, ayetlerde verilen temel görev budur, bir topluluk oluşturunca, bir devlet oluşturunca nedir? Adaletli olmak. Zulmü ortadan kaldırmaktır. Öyleyse Müslüman toplum, bilgili, bilinçli, Allah'a göre yaratılışı, insanı, hayatı okuyan, aynı zamanda yazan insanlar olmaz. Müslüman toplumda liderlik, yani yönetme hakkı kişisel liderlere değil, Allah'a aittir. Müslümanlar, Allah'ın yönetiminde, Allah'ın liderliğinde birleşecekler, aralarından seçtikleri kişisel liderler, Allah'a uyduğu müddetçe uyulma hakkını elde edecekler. İşte işin özü bu. İslam, Müslüman'ı tarif ederken, bu özle tarif eder. Sen, liderini takip edemiyorsan, Allah'a göre onu inceleyemiyorsan, tartıp ölçemiyorsan, teba olursun. Ona kul olursun. Allah bunu da. Resul Muhammed, Müslümanların başındayken, Muhammed'in liderliği Allah'a bağlılığıyla geçer. Felsefi olarak şöyle söylenebilir. Ayetleri okuyan Muhammed, bir kişi olarak kendisine gönderilen ayetleri okuyup dururken, yanlış yaptığında yaptığı işle ilgili de bir ayet uyduruverir. Belki denilebilir. Bu konuda Allah Yunus Suresinin 38. ayetinde yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer sizler doğruysanız, Allah'tan başka gücünüzün yetkililerini çağırın da onun benzeri bir sure getirin diye meydan okurken aynı zamanda Muhammed'in de böyle bir şey uyduramayacağını söylüyor. Yine Yunus suresinin 69. ayetinde de ki Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa ermezler, eremezler. Öyle de onlar. Ayetler konuyu bu şekilde noktalarken Resul Muhammed'e farklı bir yoldan bir başka metot öğretiyor Allah. Hud suresinin 35. ayetinde diyor ki Yoksa bunu uydurdu mu diyorlar? De ki onlara, eğer onu uydurduysam, yani ben bir ayet uydurduysam, günahı bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzam, diyerek bir mantık üretiyor ve ortaya koyduğu ayetlerin düşünülmesini istiyor. Ayrıca Resul Muhammed'i tenkit eden, eleştiren, verdiği hükümleri reddeden ayetler var. Eğer Resul Muhammed ayetleri uydurmuş olsaydı, kendi kendini reddetmezdi, eleştirmezdi. İnsan kendi kendini eleştirir mi? Kendi hükümlerini reddettirir mi? Ayet getirerek, ayet uydurarak. Yine de inanmayanların, inanmayacakların insan olduğunu düşünüp, dilin kemiği yoktur. Mutlaka bir şey söyleyeceklerdir. Mutlaka olumsuz şeyler söyleyeceklerdir. İnançlarına, çıkarlarına, ideolojisine göre doğru yanlış birçok konuda fikir üreteceklerdir. Dilin kemiği yok ki. İnsanların söylemlerini bir kenara bırakarak şöyle düşünmek gerekir. Ayetler bize neyi öğretiyor? Ne yapmamızı öğretiyor? Ayrıntıları bir kenara bırak. Özünde ne istiyor bize? Allah ayetlerinde insan onurunu ayakta tutmayı, hiçbir insana kul köle olmamayı öğretiyor. Bu öz bile ayetlerin insana bahşettiği onur olarak, İslam aleyhinde olanların söyleyecekleri sözlerden, kuracakları muhakemelerden, yapacakları akıl yürütmelerden milyonlar kere, sonsuz kere üstündür. İnsanlar ürettikleri fikirlere, ideolojilere, dinlere, mezheplere, tarikatlara, cemaatlere, partilere tabi olmaya çağırırken Allah insana diyor ki, hiçbir insan senin üzerinde egemenlik hakkına sahip değildir. İçinde yaşadığımız toplum düzeninin temelinde egemenlik milletindir yazıyor. Öyle anlatıyorlar. Egemenlik milletin olan bir devlet anlayışını gerçekleştirmek için çeşitli oyunlarla milletin vekillerinin devleti yöneteceği, vekillerin çıkardığı yasalarla cezalandırılacağı anayasasında yazıyor. Gerçek mi? Meclisin duvarında altın harflerle egemenlik milletindir yazıyorlar. Millet adına milleti yönetmek, cezalandırmak için çıkarılan yasalar milletin hoşuna gitmiyor. Yazboz yasalar oldu. Dışarıya çıkın, bir anket yapın topluma. Meclisin çalışmalarından memnun musunuz, sizce çıkarılan yasalar adil midir, hakkınızı alabiliyor musunuz, adalet içinde yönetiliyor musunuz diye sorun. Alacağınız cevaplar hiçbir zaman olumlu olmayacaktır. Bir dokunacaksınız, bin ah işiteceksiniz. Zira egemenlik milletindir diyenler, bu cümlenin arkasına sığınarak kendi çıkarlarına göre dolaplar çevirmekte, bir avuç mutlu azınlığın çıkarlarına yasalar çıkarmakta, Buna rağmen halk denetleyebiliyor mu? Egemenlik benim, ben sizi denetleyeceğim diyebiliyor mu? Devletin denetleme kurumları, kuruluşları denetleyebiliyorlar mı? Elbette hayır. Siyasette gücü olan kim kendini denetliyorsa haini ilan edip karşısına oturtuluyor İşte görüyoruz, yaşıyoruz yani. Allah'a göre her şeyden önce bilgi, bilinç açısından insanın yetiştirilmesi şart. Öyle devlet legaloga bir şey değil, toplum legaloga bir şey değil, öyle kuru gürültü olarak gidecek bir şey değil. Bilgili ve bilinçli insanlar, o toplumu oluşturacak ve o devleti taşıyacaktır. Cahiller topluluğu, bilinçli insanlar topluluğu değil. Onun için Allah her şeyden önce, bilgi ve bilinç açısından insanın yetiştirilmesini şart Allah'a göre bu şart Allah, Rab sıfatıyla insana doğru yolu gösteriyor, ve yolunda eğitiyor. Ümmi bir toplumu bilgili, bilinçli hale getiriyor. Yaratılışı, insanı, hayatı doğru, gerçekçi şekilde okumayı öğretiyor. Yaratılışın özünden sapan insanı toplumları özüne, yaratılışına çağırıyor. Elimizdeki bu safta surelerin dizilişi bile çok anlamlı. Bir dikkat edin. Surelerin dizilişi hakkında tarihte birçok rivayet var. Birçok tartışma var. Benim için bu tartışmaların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan, Fatiha suresinden başlayan dizilişin, Bakara suresine devam etmesidir. Gerçekten, Kur'an'ı anlayarak okuyanlar, Musaftaki dizilişe göre bile okusalar, ayetlerin anlatım biçimine, ayetlerin dizilişine hayran olacaklardır. Fatiha suresinde, Allah'a inanan bir insan olarak bir kul yola çıkmaktadır. Dikkatiniz çekiyor. Allah'a inanan olarak ayetleri özümseyerek okuyan bir insan olarak yola çıkan insan gerçekten bu özle okursa şu özle okumayacak mı Fatiha'yı Ne olursa olsun ben senin adınla başlarım. Hayatı hiçbir zaman başkasının gözüyle okumam. Ey Rabbim, sen yarattığın bütün varlıkları kuşatan, koruyansın. İster sana inansınlar, ister inanmasınlar. Sen yarattıklarını kuşatır Korursun. Hiçbir varlık senin kuşatmandan çıkamaz. Hiçbir varlık senin korumandan eksik kalmaz. Senin varlığını inkar edenler bile senin kuşatman, koruman altında Onlar bilseler de bilmeseler de bu gerçek değişmez. Bu nedenle bütün benliğimle sana şükreder, sana yönelirim. Senden başka hiçbir varlık, hiçbir kişi, hiçbir kurum, kuruluş övülmeye layıktır. değil. Bütün övgüler sana aittir. Bilirim ki sen bütün alemlerin Rabbisin. Bütün alemlerin yaratıcısı sahibisin. Yarattığın her şeye sahip olan sensin. İnsanların kendi kendilerine bazı şeylere sahip çıkmaları beni yanıltmaz. Bilirim ki ömürleri bitince sahip olduklarını bırakıp giderler. Sen mutlak hesap gören, hesap gününün sahipsin. Senin katında hesap şaşmaz. Orada insanların yalanı İkiyüzlüğü, riyakarlığı, sahtekarlığı geçmez. Dünyada herkesi aldatabileceklerine inananlar orada hiçbir şey yapamaz. Ben sadece senden yardım isterim. Sadece sana sığınırım. Benim yardım, sığınma konusunda siyasi liderlere, partilere, tarikatlara, mezheplere, cemaatlere ihtiyacım yok. Ben sana sığındıktan sonra geri sığınma önemi yok. Bilirim ki sana sığınmayan, senden yardım beklemeyenler hüsrandalar. Ben sadece senin yoluna girerim. İnsanların ürettiği bütün yollardan ayrıldım. Demokrasi, laiklik, sol, kapitalizm ve daha nicesi beni hiç ilgilendirmiyor. Beni sadece İslam'ın çizdiği yol ilgilendiriyor. Biliyorum geçmişte de senin yolundan ayrılıp kendilerine yol çizenler var. Onları tarihisinde izledim. Onlardan olmamak için sana sığınıyorum. Ben onların yolunda olmak istemiyorum. Ben laik, demokrat Solcu, kapitalist, tarikatçı, mezhepçi, sünnetçi, şia, budist, ateist, putperest olmak istemiyor. Ben sadece Müslüman olarak senin yolunda yürümek, tıpkı geçmişte senin yolundan yürüyen müminler, Müslümanlar gibi beni onların yürüyüşüne dahil et Rav. Beni İslam yolundan, sapanların yolundan değil, senin tut. onlardan tut. Bana bu konuda yardım et. Beni bu konuda koru, kolla, gözet Rav. Bu dünyada tek başıma da kalsam ben sadece Müslüman olarak yaşamak ve Müslüman olarak ölmek istiyorum. Şimdi Fatiha'yı bu özle düşünerek okuduğunu düşünen bir insan. Arkasından Bakara suresine geliyor. Allah'ın yoluna bu bilinçle giren insana Allah Bakara suresine cevap veriyor bakınız. Nasıl bir cevap? Cevabı anlamak için Bakara suresinin birinci ayetine bakalım. Fatiha suresinde Allah'a yakınlaşan, ondan doğru yolu isteyen insana Allah diyor: Bu kitap kendisinde şüphe olmayan kitaptır. İnsanlara, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol göstermiştir. Yani, ey insan, bana inanıyorsan, benden doğru yolu, gerçeği istiyorsan, işte sana yol gösterici. Yalnız gerçeklerden söz eden kitap budur. Bu dizimin özündeki gerçeklik, vurgu, Gerçekten önemlidir. Bunu anlamayan akıl henüz Kur'an'ı hiç anlayamaz. Ayetlerin devamında Allah insana insanları tanıtıyor. Önce kitaptan ne diyor? Bu kitap senin gerçeğini anlatacak, seni anlatacak, senin istediğin yolu anlatacak. Sonra geçiyor ayetler. İnsana insanı tanıtıyor. Çünkü o yolda yürüyecek insan insanlarla birlikte yemeyecek. Fatiha ile yola çıktı, kitapla karşılaştı, ve yola çıkacak gerçekleri öğrenecek. İnsanın hayatta ilk öğreneceği gerçek insandır. Çünkü onunla o hayatı, o yolu yürüyecek. Dizlilişi görüyor musunuz? Ve Allah devam ediyor. İnsanlar yüz sınıftır. Dikkat et. Onların bir kısmı kafirdir. Yani gerçekleri gizler. Yalanlarla gerçeklerin üzerine örter. Bir kısmı da münafıktır. Çıkarına göre yüzlüdür riyakardır diye. Gerçeklerle yalanlar arasında gezinir, çıkarına göre ve bir kısmı da mümindir. Her zaman gerçekten doğrulardan yana olan yalanla, riyakarlıkla, ikiyüzlükle işi olmayanlar. Dikkat ederseniz Allah doğru yolu isteyen insana önce doğru insanı tarif ediyor. Yanlış insanları gösteriyor. Bir insan doğruyu, gerçeği öğrenebilir. Doğrular Gerçeklerle çizilmiş yola girebilir ama kendisi doğru insan değilse neye yarayacak? Veya birlikte yürüdüğü insanlar doğru insan değilse neye yarayacak? İslam Allah'ın doğru yoludur. İslam'a yalanları baş tacı edinen, gerçekleri gizleyen, doğruları engelleyen karakterdeki bir insan girdiyse ne olur? Girerse ne olur? Yalanları baş tacı ediyor. Gerçekleri gizliyor. Doğruları engelliyor. Karakterinde böyle bir yapı var. Tuttu ben Müslüman oldum. Ne olur? İnsanın karakteri küfürde ama dini Müslüman mı olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Karakterine yalancılık, 200lü sahtekar, riyakarlık her şey var. Ama diyor ki benim dinim Müslüman. Allah insanı böyle bir ikileme çağırmıyor. Dikkatini çekiyor. Aynı şekilde ikiyüzlük, riyakar çıkarına göre eğilip bükülen karakterdeki bir insan İslam'a girse ne olacak? Münafık karakterli Müslüman mı olacak? Allah insanı böyle bir ikileme çağırır. Allah doğru yoluna gerçekleriyle yaşanacak hayata yalansız, riyasız, gerçekçi, dürüst, çıkarsız insan karakterini çağırıyor. Karakterinizde yamukluklar varsa buna göre de düzeltin diyor. Ve onlara diyor ki böyle yaparsanız ben size güvenirim diyor. Mümin, güvenilen, emin olunan insan kişiliğiyle, karakteriyle, gerçekler üzerinde oluşuyla, yalansız, riyasız, ikiyüzde olmayan, çıkarcı olmayan davranışlarıyla, çıkarsız tavırlarıyla güven veren insan. Klasik kültürümüz, tarihten gelen, atalar dinimizden gelen klasik kültürümüz, mümin, münafık, kafir tanımlarını dini açıdan anlam veriyor. Dinsel tarifler yapıyor. Halbuki ayetler dinsel tarif yapmıyor. İnsan karakteri üzerine tahliller yapıyor. Oradaki mümin, kafir, münafık tarifleri bir din tarifi değil. insan karakteri tarifleri. Mümin demek sadece Allah'a, Resulüne, dinine inanan demek değil. İnsan karakteri olarak, kimliği olarak yalansız, riyasız, çıkarsız olmak demektir. Ayetlerin anlamlarındaki baskın anlam karakter tahlilidir. Müslümanlar ne zaman ayetlerdeki baskın anlam olan karakter tahilini bıraktılar. Konuya dinsel anlamda baktılar. O zaman Müslümanların yaşamlarından yalancılık, riyakarlık, ikiyüzlük, çıkarcılık eksilmez oldu. Çünkü Müslümanlar içlerindeki yalancılara da, ikiyüzlere de, sahtekarlara da, çıkarcılara da Müslüman dediler çıktılar. Halbuki Bakara Suresindeki Allah'ın tarifini okusaydı onların Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Halbuki mümin güvenilir olmaktı. Yalancıya, riyakara, ikiyüzlülüğe, çıkarına göre hareket edene kim güvenirdi? Mümin olmayı dinsel boyuta sokunca kişilerin karakterleri önemsizleşti. Böylece Müslümanlar güvenilen olma ne güvenilmez insanlara dönüştüler. Topluma çıkıp Müslüman yalan söyler mi dediğiniz zaman alacağınız tepkiler mümin olmadığımızı gösteriyor. Ne diyecek adam? <gülüyor> diyecek gülecek geçecek Hiç söylemez mi hatta öyle bir söz geliştirmişler sen hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme neden çünkü gittiği yol yamuk bakın harife bak bunu muhafazakar toplum söylüyor dindar toplum söylüyor bunu ateistler solcular kafirler söylemiyor hristiyanlar bir yahudiler söylemiyor bunu bizzat bu toplumun dindarları söylüyor Müslüman riyakar olur mu dediğiniz zaman alacağınız tepkiler mümin olmadığımızı gösterir. Bir gün Isparta'da memleketinde ziyarete gittiğim zaman oturduk, Müslüman kimliğinden bahsediyoruz bir arkadaşla. Mümin kimliğinden bahsediyoruz. Müminlerin hayatından, Müslümanların hayatından yalan, riya, ikiyüzlük kalkmadığı müddetçe bu toplum düzelmez dedim. Arkadaşım bana verdiği cevap ne oldu biliyor musunuz? Müslümanların bu toplumun hayatından yalanı, riyayı, ikiyüzlüğü kaldırırsanız ne ticaret kalır, ne esnaflık kalır, ne komşuluk kalır, ne akrabalık kalır dedi. Hiçbir şey kalmaz dedi. Doğru mu söylüyor? Yüzde yüz. Müslüman ikiyüzlü olur mu? Dediğiniz zaman alacağınız tepkiler mümin olmadığımızı göster. Müslüman çıkarcı olur mu dediğiniz zaman alacağınız tepkiler mümin olmadığımızı göster. Kime göre? Allah'a göre. Ama topluma göre? Topluma göre ne? Hepsi Müslüman. Ama sorduğunuz zaman hep gülüp geçiliyor. Arkasından da herkes hikaye ediyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Toplum katında böyle hüküm veriliyor. Böyle Müslümanlık mı olur? Peki toplumun bu tür gerçekçi sorulara karşılık böyle Müslümanlık olmaz dediği zaman peki Allah katında Müslümanlık olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Evet. Sadece. Allah, ben müminim, yani ben dürüstüm, güvenirim diyen insanı türlü yollardan test eder. Söyledikleri sözlerle, yaptıkları işlerle, emanetlerle, ayetlere karşı tavırlarıyla, insanlara karşı tavırlarıyla test eder. Onların karakter tahlillerini yapar. Bundan önceki bölümlerde savaşlar konularını incelerken, Müslümanların Ali İmran, Enfal, Tövbe surelerinde nasıl ele alındığını, Karakter tahlillerinin nasıl yapıldığını detaylarıyla inceledik. Ne kadar çarpıcı eleştiriler olduğunu gördük. Bugün herhangi bir Müslüman kardeşine o eleştirilerinin bir tanesini yapsa yer yerinden oynar. Müslümanların tarihine baktığımızda yalanı, riayi iki yüzlüyü, çıkarı Müslümanların yaşamına sokabilme gayretlerinin var olduğunu görürüz. Yalan ne zaman yalan sayılmaz? Riya ne zaman riya sayılmaz? İki yüzlük ne zaman iki yüzlük sayılmaz? Çıkar ne zaman çıkarcılık sayılmaz? İşte bu sorulara karşılık yalancı, riyakar, iki çıkarcı, Müslüman tipi üretilmeye çalışılmıştır bu soruların karşılığı Bir sürü açıklama. İnsan karakter olarak iki yüzlü olabilir, çıkarcı olabilir, yalancı olabilir, sahtekar olabilir, üçkağıtçı kağıtçı olabilir. Ciyakar olabilir ama Müslüman kalabilir. Nasıl? Sayfalarca yazı ve sayfalarca fetva. Yalana beyaz yalanlar, ciyakarlığa cin fikirlik, iki kurnazlık, çıkarcılığa Allah'ın takdiriyle nimetlenmek olarak bakılmıştır. Dikkat çekiyorum. Sonuçta o noktaya varmıştır. Allah'ın ayetleri, insanların bilgilerindeki kirlikleri temizleme. Doğruları çoğaltma, gerçekler üzerine inancı yani bilinci artırma yolunu gösterir. Fatiha suresiyle başlayan insan, önce karakterini, kimliğini güvenilir, yani mümin hale getirir. Karakterindeki sapmaları düzeltir. Hani dedi ya Fatiha suresine, bana doğru yolunu göster dedi. Doğru yolda olanlarla beni beraber kıl dedi. Yamuk yumuk yolda olanlardan da beni uzak tut dedi. Allah da doğru yolda olanları mümin olarak ona tarif ediyor. Karakter olarak eğri yolda olanları yamuk yumukları da yalancılar, iç yüzler, çıkarcılar olarak tarif ediyor. Yalancılar, kafirleri, çıkarcılar, iç de münafıkları temsil ediyor. Ve Allah o kişinin sözüne göre insanları tarif ederek kendisinin de mümin olmasını istiyor. Yani yalansız, riyasız, çıkarsız. İkiyüzde olmayan, sahtekar olman bir yapıya kavuşmasını istiyor. Anlatıyor. Dilinde yalan varsa, dilini yalandan arındır. Madem doğruya girmek istedin, madem doğrularla beraber olmak istedin, yeryüzünde benim, bana inanarak diyor Allah, yeryüzünde bana inanarak doğru olanlar, dillerinden yalanı attılar. Sen de alın. Tavırlarındaki ikiyüzlülükleri, riyakarlıkları, kaldırdılar. Sen de kaldır. Hayata çıkarıcı gözle bakmadılar. Sen de çıkarıcı gözle bakma. Her fırsatta insanlar üzerinden çıkar sağlamayı gerçekleştiren anlayışlar varsa onları kaldırdılar. Sen de kaldır. Onlar hayatı mümin kardeşleriyle paylaştılar. Sen de paylaş. Her okuduğu ayetle bilgilerindeki kirlerin ne olduğunu öğreniyor insan. İnsanın ümmi olan insanın Zaman içerisinde yani anadan doğduğu gibi pak ve temiz olan insanın zaman içerisinde hayatına girdiği düşlerine girdiği düşüncelerine girdiği, bilgilerine girdiği yalan, riya, çıkar, sahtekârlık, iki yüzlük kültürü, tavırları temizleniyor. Doğruları, gerçekleri öğrenerek hayatını gerçekler Doğrular üzerine kurmaya başlıyor. Böylece güvenilir insan olma yolunda Allah'ın okuma metodunu kullanarak Rabbin adıyla okuyarak kendini geliştiriyor. Rabbin öğrettiği yazı yazmayla yani yetene yazma kendini ifade etme, yalansız, riyasız, çıkarsız, dürüstçe kendini ifade etme ve bunu da hayata koyma yoluyla müminliğini gerçekleştiriyor. Müslüman Bilgisinde, bilincinde, karakterinde, yaşamında olmayanı söyleyen değildir. Müslüman bir şey söylüyorsa, bu gerçektir. Yalan olmaz. Yani bilgilerinde ayetler yoksa, mesela inancını ayetlere göre dayalı bir bilince ulaştırmamışsa, karakteri, karakterini, kimliğini ayetlere göre düzeltmemişse, inancından, bilincinden, mümin, yani güvenilir oluşundan söz etmez, edemez. Müslüman önce neye inandığını, neyi söylediğini, hayatını nasıl yaşadığını bilen olmak zorundadır. Müslüman asla şu sözü söyleyen değildir. Bakın Müslüman asla şu sözü söyleyen değildir. Herkes bir şey söylüyor. Kafam karma karışık oldu. Hiçbir şeye doğru dürüst inanamıyorum. O hocaya sordum şöyle dedi, bu hocaya sordum böyle dedi, bir türlü gerçeği bulamadım. Öylesine boşluktayım. Şimdi, Allah'ın tarif ettiği mümin, Allah'ın tarif ettiği Müslüman böyle bir söz söyleyebilir mi? Fatihayla ile yola girmiş, adım adım yolu öğreniyor, adım adım insanı mümini öğreniyor, kafir öğreniyor ve münafı öğreniyor ve Allah'ın çizdiği yolu öğreniyor. Çıkıyor yoldan, dönüyor, ben bir şey anlamadım diyebilir mi? Mümin bu tür sözleri söyleyen değildir. Müslüman asla bu tür sözleri söyleyen değildir. Çünkü Müslümanın eğitmeni ne hocalardır, ne herkestir. Müslüman Fatiha suresini okuyarak Rabbinden doğru yolu göstermesini ister. Rabbinden doğru yolu isteyen Müslüman Rabbinin doğru yolunu hocalardan ondan bundan öğrenmeye kalkmaz. Zaten böyle yaparsa başından kaybeder ve işi bitirir. Halbuki Fatiha suresini okumuştur. Anlayarak okuduysa ki anlayarak zor okuyor. Ne yapacaktır? Benim bu dinin hocası, bu dinin öğretisi o bu değil. Kim? Rabbim diyecek. Çünkü Rabb terbiye eden, eğiten, geliştiren demektir. Kişisel gelişimi Rabbine bırakır. Ona teslim edin. Şimdi böyle yapmayacak. Fatiha'yı okuyacaksın. Allah'tan doğru yolu öğretmesini, göstermesini talep edeceksin. Allah sana Bakara suresini işaret edecek. Bak işte bu kitap sana doğru yolu gösteriyor diyecek. Bakara'dan başlayarak Allah'ın gösterdiği yolu öğrenmeyeceksin. Gideceksin hocalardan ondan bundan öğrenmeye kalkacaksın. Böyle bir çelişki Müslüman olana yakışmaz. Olmaz. Böyle çelişkili insanlardan da toplum olmaz, ümmet olmaz, devlet olmaz. Onun için Allah o toplumu, Medine toplumunu öyle bir ele alıyor ki hem eleştiriyor, hem inceliyor, hem yol gösteriyor, hem bilgi tahli yapıyor, hem karakter tahli yapıyor. Ama biz orlarda değiliz yani. Biz başka yerlerdeyiz. Hani hocalar veya başkaları insanları Rabbine yönlendirse, mesela gerçekten bir insan dedi ki samim olarak, ya ben çok iyi anlayamadım. En iyisi şöyle bilen birine gideyim de o bana bir şeyler anlatsın dediği zaman o gittiği kişi, o kişiyi Rabbine yönlendirirse, Rabbine anlamayı onun kitabını okumayı güzel bir şekilde nasıl okuyacağını tarif etse başımın üstünde yeri var. O zaman mesele yok. Gitsin istediği hocaya gitsin istediği kişiye gitsin, istediği kadar sorsun, istediği kadar düşünsün ama kendi görüşlerine kendi anlayışlarına davet ediyorlarsa işte o zaman İslam ortadan kalkar. Yerine başka bir din gelir. Onun için Allah kendine yönelen insana, ey kulum madem bana yöneldin, benden yardım istedin, benim yoluma girmek istiyorsun, öyleyse işte sana kitabım, o sana doğruyu, gerçeği, yaşayacağın yolu gösterecek, sana nasıl bir insan olacağını öğretecek demektedir özet olarak. Allah'ın güvendiği insan, yalansız, riyasız, ikiyüzlü çıkarcı olmayan, dürüst, samimi insandır. Allah böyle insanları sever, onları kendinden sayar, onlara verdiği değeri göstermek için de ne der? Ben de müminim der, ben de müminim der Allah. Yani Allah da yalansız, riyasız, ikiyüzlü, çıkarcı olmayan, dürüst, samimi olandır. Onun için Allah'a güvenenler eminlik içindedirler, güven içindedirler. Çünkü Allah onlara yalan söylemez, riyakar, ikiyüzlü davranmaz. Sahtekarlık yapmaz. Çıkarcı davranarak haklarını çalmaz. Daima adil ve dürüst. Mümin yani güvenilir olmaktan sapma Allah'ın sevmediği hoşlanmadığı bir olgudur. Yani müminlikten sapma. Yani kafir olma. Yani münafık olma. Müminlikten sapma olarak değerlendirilir. Müminlikten sapma yani güvenilir olmama, güvenilir olmaktan sapma Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı bir olgudur. Allah katında güvenilir olmayanlara kimse güvenmez. Yeryüzünde de güvenmez. Çünkü onlar yalanlarına, çıkarlarına ikiyüzlü, riyakar tavırlarıyla kandırarak çağırırlar. İnsanların gözlerini boyarlar. Duygularını esir alırlar. Sihirbazlar gibi insanları hipnotize ederek iradelerine hakim olurlar. Onların bu yapısı küfre yani gerçekler üzerine örtmeye insanları çıkarlarıyla ördükleri karanlığa görülür. Güvenilir insanlar, yalan söyleyerek iftira etmezler. İkiyüzlü riyakar davranarak gıybet etmezler. Kurduğum cümleye çok dikkat edin bakın. Güvenilir insanlar, yalan söyleyerek iftira etmezler. Yani, mümin olanlar, yalan söyleyerek iftira etmezler. Burada ne çıkıyor? İftira yalan kökenlidir. Yani iftira küfür kökenlidir. İftira eden kafir olur, küfretmiş olur. Karakter olarak, yapı olarak, tavır olarak, davranış olarak. Gıybet, yani arkadan çekiştirmek ise, ikiyüzlük riyakarlıktır. İkiyüzlük riyakarlık nifat, yani münafık kökenlidir. Bu ne demek? Gıybet eden kişi, gıybet ettiği kişiyle birlikte olduğu zaman, ben seninleyim der. Allah öyle diyor ya ayetinde. Onların yanına gider ben seninleyim der. Senin yanına gider ben seninleyim der. Ona güven vermeye çalışır. Onun özellerini öğrenir. İnsanın özelleri önemlidir. Şahsidir, kişiseldir. İnsan özelliklerini ulu orta konuşulmasını istemez. Özelliklerini ancak güvendiği insanlara anlatır. İnsan özellerini birine anlatıyorsa o kişiyi mümin yani güvenilir sayıyordur, öyle biliyordur. Çünkü özelleri dinleyen kişi ona ben güvenilirim yani ben müminim demiştir. Ancak dinleyen kişi başkalarının yanına gider, başkalarının yanında duyduğu özelleri anlatmaya başlar. Halbuki ona anlatan kişi ona güvenmiştir, başkalarına söylemeyeceğine güvenmiştir. Onun başkalarına anlattığını duyunca bundan hoşlanmaz, güven yıkılır. İnsanlar hakkında gıybet eden kişi gıybet ederken kafir olmuştur, yani küfür etmiştir. Çünkü başkası hakkında gıybet eden insan gıybet ettiği anda Birlikte konuştuğu insanlara ben sizdenim demiştir. Halbuki daha önce de gıybet ettiği insana ben sendenim demiştir. Yani kimin hakkında gıybet ediyorsa ona ben sendenim demiştir. Kiminle o kişi hakkında gıybet ediyorsa onlara da ben sendenim demiştir. Ben sendenim demek müminin demektir. Yani bir insan birisine gider de ben seninleyim, senin için ben güvenilir bir insanım demesi ben sana müminin demesidir. Bir insan Kişiye dostluk yaparken ben senindenim diyorsa, düşmanlık yaparken de sizdenim diyorsa birinden biri yalandır. Yalanla gerçeğin birini örterek küfretmiştir, küfrederek kafir olmuştur. Gıybet edenler kafir olurlar. Yani içizlüklerini, liyakarlıklarını küfre dönüştürürler. Böylece münafık her iki tarafa mümin görünerek gerçeğinde kafir olur. Gıybet, insanları arkadan çekiştirmek karakter bozukluğudur. Nifak kökenlidir. İnsanın ikiyüzlülüğüne, riyakarlığına, sahtekarlığına dayanır. Gıybet eden kişi, gıybet ettiği kişinin güvenini öldürmüş, onun hayatını kararmıştır. Çünkü özelini anlatmıştır ona. Bir insanın özelini, başkalarının yanında ulu orta konuştuğumuz zaman, o kişi özellerinin ulu orta konuşulması karşılığında yıkılmıştır, hayatı kararmıştır.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 Şüphesiz Allah tövbeyi çabuk kabul edendir. Çok esirgendir. Görüldüğü gibi ayette Allah arkadan çekiştiren kişinin ölmüş kardeşinin etini yiyormuş gibi oluyor. Ona benzetiyor Allah. Onun leşini yiyormuş gibi. Çekiştiren kişinin ölmüş kardeşi arkadan çekiştirdiği kişidir. Dikkatini çekiyorum. Ona mümin kardeşi olarak yaklaşmış. Onun samimiyetini istismar etmiş, özellerini yani sırlarını öğrenmiş, sonra öğrendiklerini o yokken başkalarına açıklamış, üzerinde yorumlar yapmıştır. Birlikte yapmışlardır. Bu hareketiyle arkadaşını, arkadaşlığını, kardeşliğini öldürmüştür. Güveni öldürmüştür. Müminliğini öldürmüştür. Allah onun bu hareketini kardeşini öldürme olarak tanımlar. Ve sadece öldürme değil, aynı zamanda onun ölüsünü yeme. Leşini yeme olarak tanımlar. Böylece arkadan çekiştirerek kardeşinin ölü yemekle özdeşleştirerek olayın çirkinliğini alanır. Allah'ın doğru yolunda güvenilir insan olmaya söz verip bu yola çıkanlar insanlara iftira etmezler, gidemezler. İnsanların arkalarından çekiştiremezler. Bunu yaptıkları anda verdikleri sözün dışına çıkmış, küfre, münafıklığa sapmışlar. Yola fatıha ile çıkan insan insanı öğrenir ve münafıklığa ve küfre düşmemesi için tembihler de bulunur. Ne zaman münafıkla, ne zaman küfre düşeceği de bir açıdan diğer insanlarla ilişkisindeki temel özleri kaybettirecek noktaları ortaya çıkararak iftira ve gıybet açısından insanı eğitmeye başlar. İnşallah bu noktada müminler olarak verdiğimiz sözde dururuz. Mümin olma yolunda... Küfre düşmemek ve de münafık olmamak için, münafıklığa düşmemek için gereken titizliği gösteririz diyelim. Bugün burada noktalayalım sunumumuzu, haftaya devam edelim inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun derim. Allah'ın selamı üzerinize olsun.